hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve shar al umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull ad-dalalati fi an-nar farab bi amri evet değerli kardeşlerim bu akşam yapacağımız dersin mevzusu İslam'da cemaatin ve cemaatleşmenin önemi. Bu başlığı seçmemizin en büyük sebebi bugün bizim kendi aramızda ve aynı inanca, aynı bu inancı paylaştığımız kardeşler arasında cemaat algısının ifratla tefrit arasında olmaması. Ya ifratta olan düşünceler var ya da tefrikte olan düşünceler var. Yani ifratta olan düşünce nedir? Cemaat dendiği zaman cemaat denilen bir şey yok İslam'da. İslam cemaatli değildir ve bunu söylerken de tasavvufi camiaya reddiye verme amacıyla söylüyorlar. İslam'da cemaat yoktur. Aynı bugün Nakşibendiler gibi, Adıyaman cemaati gibi vs. cemaatler gibi olmayı reddederken İslam'da cemaatleşmeyi reddediyorlar. Bu, bu işin ifrat boyutu. Bir de bunun tefrit boyutu vardır. Nedir? Demin saymış olduğumuz cemaatler gibi ne olursa olsun Allahuazza Azze ve Celle'nin dini cemaatsiz yaşanmaz gibi inancını cemaatsiz yaşayamazsın. Kesinlikle bir cemaate bağlı olmak zorundasın. Ve onların bu cemaatten kastettiği belli bir şahsa bağlı olan cemaatler olduğu için bunu sürekli olarak, mutlak olarak kabul etmek de bu işin tefrit yönüne dönük oluyor. Lakin İslam, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Resulü Vesselam'ın ashabı ve kendisinden sonra gelen, onlara en hayırlı şekilde tabi olmuş insanlar bunun orta yolunu bulmuşlar ve bu yolda ilerlemişler. Cemaat nedir? Nasıl olması gerekir? Cemaatten kastettiğimiz ders ortamını, cemaatle namaz mı? Veya iki kişinin bir araya gelmesi de cemaat midir? Bunların her birine cevap vermek elzem oldu. Bundan dolayı bilindiği gibi Allah'u Azze ve Celle'nin tezkiyesinden geçmiş, biz buna Rabbani tezkiye diyoruz, kendilerinden övgüyle bahsedilmiş, henüz hayattayken dahi müjdelenmiş olan bir nesil mevcut. Henüz hayattayken dahi müjdelenmiş bir nesil mevcuttu nebi Aleyhisselam zamanında. Ve bu ümmetin bilinci onların yani İslami bilinç onların inancı üzere kurulmuştu. Yani bugün herhangi bir cemaat düşünün. İsterse Sofi olsun, isterse Fikirci olsun. Veya Şii taraftarı olsun, fark etmez. Bunların her birisi sahabenin arasından bir kısmına veya bir topluluğa veyahut herhangi birisine kendi inancını ne yapıyor? Bina ediyor. Bugün Şiiler'e baktığımız zaman Şiiler inancı kimin üzere bina edilmiş? Ali radıyallahu anhumun taraftarları üzere bina edilmiş. Tabi Ali radıyallahu anhumun onlardan nedir? Onların inancından belidir ve münezzehtir bu konuda. Sofilere baktığımız zaman onlar da kendi inançlarını sahabenin belli bir kısmına ne yapıyorlar? Bina ediyorlar. Onların veya dalalette olduklarını söylediğimiz bu toplulukların inançlarını veya inanç sistemlerini sahabenin itikadı üzerine bina etmeleri onların inancının doğru olduğunu hiçbir şekilde göstermez. O yüzden bugün Türkiye üzerinde bırakın, dünyanın tamamında kendisini ve inancını sahabeden herhangi birisine nispet etmeyen bir inanç sistemi göremezsiniz. Bir cemaat göremezsiniz. Bizler cemaat oluşumu derken Cemaatten bahsederken Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bahsettiği gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetinde bahsettiği gibi cemaat sistemini ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu ve kurguladığı şekilde ancak anlayabiliriz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için cemaat neydi? Kimden cemaat olurdu? Veya bugün bizim tabi olacağımız cemaat ilk başta nedir? Veya cemaat dendiği zaman aklımıza kimler gelmeli? Sorusunun cevabı Ehl-i sünnet için açık. Bunu anlayamadıkları için, bunu fehm için herkes belli bir şeyhin arkasında, belli bir hocanın arkasında, belli bir şahsiyetin arkasında gitmişler ve onun inancını cemaatleştirip itikadi olarak ne yapmışlar? Benimsemişler. En büyük sıkıntı buradan başlıyor. Şimdi baktığımız zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam Sahabe neslinin en hayırlı olduğunu bize nasıl belirtmiş? Diyor ki Hayrun nase karni İnsanların en hayırlısı benim çağımda yaşayanlardır. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıktığı anda sahabenin tamamını mutlak ve umumen bir teskiye mahiyetindedir bizim için. Sahabenin tamamını sizin ve üzerine bir fazla koymaksızın Mutlak olarak ve umumen bizim için bir tezkiyedir. Sonra diyor ki ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenler. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra onları takip edenler. Allah Resulü ve Vesselam bu hadisinde üç nesilden bahsetmiş. Ve bu üç nesil kıyamet kopana kadar doğa, doğacak her insanın Müslüman olmuş her insanın kendisine Müslüman diyen her insanın Benimsemesi gereken itikadı yapılandıran insanlar olarak ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarihe bunu geçirmiştir. Yani biz bugün itikad diyorsak, akide diyorsak, iman diyorsak, tevhid diyorsak bunu bize en güzel şekliyle ulaştıran kimlerdi? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Ondan sonra bunu onlardan alanlar. Yani tabireyin dediğimiz topluluk. Sonra etba'u ettebi'in dediğimiz bir topluluk geliyor. Yine bunlar Allah Resulü aleyhi Vesselam'ın diliyle ne yapılmıştır? Müjdelenmiştir. Şimdi bunları biraz tanımak gerekir. Yani sahabeden bir zaman kimdir? Sadece sahabe Ebu Hureyre miydi? Hayır. Sadece mesela Muksirun'dan bahsedelim. Sahabenin çokça rivayette bulunan insanlardan bahsedelim. O sahabelerden bahsedelim. Sadece Ali miydi? Ayşe miydi? İbni Mesud muydu? İbni Abbas mıydı? Hayır sahabelerden öylelerini görürsünüz ki bir rivayette bulunmuştur. O rivayeti ne i̇bn Abbas, ne i̇bn Mesud, ne Abdullah bin Cabir meşhur sahabelerden hiçbirisi rivayet etmemiştir. Bir sahabe çıkar ve bugün bizim inanç sistemimizi oluşturacak bir rivayette bulunur. Örnek verelim. Temim-u Dari. temim diye bir sahabe var ve bunun rivayetleri çok azdır. Lakin Deccal'in dünya üzerinde yaşadığına dair gelen veki sadece temim gelir. Bukhara da geçer bu hadis. Ne Ömer radıyallahu anhu'dan gelir, ne Ebu Bekir'den gelir veya hadis rivayetiyle meşhur olan Ebu Hureyye'den de gelmez bu rivayet. Sadece temim gelir. Allah Resulü aleyhi sallallahu aleyhi ve bunu onaylamıştır ve bugüne bugün deccel var diyorsak, deccel çıkacak diyorsak, deccelin şeklini anlatabiliyorsak bu temim bize yaptığı rivayet sayesinde. Keza Niyet bahsini açtığımız zaman yüzlerce kitap telif edilmiş niyet hakkında. Niyet nedir? Nasıl niyet olmalı? İslam'daki niyet. Yüzlerce telif yüzlerce sohbet yapılmış. Kimden gelir sadece? Ömer radıyallahu anhu'dan gelir. Bakın Ömer radıyallahu anhu'yu biz anlattığımız zaman onun hangi vasfını böyle söyleriz genellikle? Adalet vasfını değil mi? Hilafet makamındaki adalet vasfından bahsederiz. İşte Ömer radıyallahu anhu'nun zikir geçtiği zaman Böyle bir adil halifeydi deriz. Lakin niyet hadisi sadece ondan gelir. Bu ne demek? Diğerleri kadar hadisi rivayet etmeyen bir sahabi ama niyet hadisini sadece orayı rivayet etmiş. Ve bizim bugüne bugün İslami babta incelediğimiz her konunun konu başlığına, mevzu başlığına Ömer radıyallahu anh'un sayesinde ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Yani namaz mı kılacağız? Niyet önemli mi? Önemli. Oruç tutacağız, niyet önemli. Hacca gideceğiz, niyet önemli. Ve buradaki niyeti Alırken, anlatırken direkt olarak Ömer radıyallahu anh'ın hadisini kullanıyoruz. İşte sahabeden dendiği zaman sahabenin tamamı bizim için nedir? Bir örnekliktir. Deccal hadisi sadece temim derden geliyor diye Ömer radıyallahu anh'ın bu kabul etmiyor diyemeyiz. Veya sahabeler hiçbirisi bu hadisi duymamış sadece ondan gelmiş de diyemeyiz. O yüzden sahabeden gelen nakileri anlamak için bazı metotlar vardır. Bu metodu herkes anlayabilir. Sadece ilim talebelerine veya alimlere has olan bir şey değildir bu metot. Biz biliyoruz ki sahabeden gelen nakillerin tamamı mana olarak nakledilmiş rivayetler. Mana nedir bu? Yani uzun bir rivayet var. Buna güzel bir örnekle başlayalım. Vahyin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelmesi Ayşe Radiyallahu Anh gelen bir nakildir. İmam Muharri bu hadisi uzun ve muhtasar olarak e, sahihinin altı yerinde farklı farklı nakletmiş. Her biri birbirinden daha farklı. Her biri birbirinden daha muhtasar. Bir sahabe veya on sahabe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ondan dinlerken ve bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrıldıktan sonra anlattıklarının hiçbiri birbirine uyumlu değildir. Bunun sebebi nedir? Yanlış yapmaları değil. Bunun sebebi her biri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkan, sözden anladığı ve aklında kalan nakletmiş. Namaz rivayetlerine baktığımız zaman işte şurada ellerini kaldırırdı ve ziyade geliyor burada da ellerini kaldırırdı. Ama başka sahabeye baktığınız zaman onu nakletmemiş. Burada bizim aklımızda kalması gereken şey ne? sahabeler rivayetleri alırken, onları naklederken önemli anekdotlar çekerek nakletmişler. Bir mevzu olmuş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam uzun bir rivayette bulunmuş. Sahabe, ondan sonra gelen sahabe, farklı bir olaya binaen o sözün içinden cımbızlayarak ne yapmış? Onu nakletmiş. O yüzden sahabe dendiği zaman aklımıza gelmesi gereken ilk şey, sahabenin tamamı bizim için bir bütündür ve onlardan gelenin tamamı bütün olarak bizde bir dindir. Bu şekilde anlamak zorundayız. Eğer böyle anlamazsak, işin üzerine bu şekilde gitmezsek, Çıkacak ihtilafın haddi hesabı yok ki çıkmış. Su içme meselesi değil mi? Bizim hepimizin arasında su içme meselesi vardır. Ayakta içilir mi? içilmez mi? Bakın bunun çok güzel bir neticesi ve çözümü var. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayakta içmekten nehyetmiş. Ali radıyallahu anh ne yapmış? Ayakta içmiş. Şimdi birisine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ayakta içmekten nehyetmiş dendiği zaman o şu cevabı verirse e, Ali radıyallahu anh ne Ayakta içmiş. Bu ne demek? Sahabenin tamamını, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konu hakkında söylemiş olduğu sözlerin tamamını bir kenara bırakmış ve sadece Ali radiyallahu anh'ın o sözünün önünü veya arkasını araştırmadan alıp amel etmiş. Bu da o kişinin kendi kafasına göre hacize cımbızlaması oluyor. Biz diyoruz ki Ali radiyallahu anh'ı görmemiş olabilir. Bilmiyor olabilir. Bizim için mevzu bahis olan bizi bağlayıcı olan söz kimindir? Nebih Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüdür. Bu ve bunun gibi birçok örnek daha önceki derslerde de anlatmıştık. Deve idrarının içilmesi meselesi mesela örnek. Sadece hadisi olduğu gibi alırsak başka Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nakillerine bakmazsak sahabenin uygulamalarına bakmazsak yanlış anlamaya ne yapabilir de itebilir. Ureyne kabilesinden bir topluluk geliyor. Onların hasta oluyorlar geldikleri zaman. Medine'nin havası kendilerine dokunuyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam devenin idrarının ve sütünün içilmesini onlara emrediyor. Badiye'de yani çöl tarafında bir yer gösteriyor. Oraya gidin. Oradaki develerin sidiğinden için diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Gidiyorlar. Deveyi öldürüyorlar. Develeri. Çobanı da öldürüyorlar bunun üzerinden. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara müste yapıyor. Şimdi öyle ara toplulukları var. Gidin Medine'ye, Mısır'a görürsünüz. Devenin CD ile ne yaparlar? Abdest alanları gördüm ben. Abdest alıyorlar. Bardağı koyup su gibi içerler normal şeymiş gibi. Bu neden kaynaklanıyor kardeşlerim? Hadisin yanlış anlaşılması, hadisin cımbızlanması ve bu konuda sahabenin ameline bakılmaması. Yani bu şu ana kadar anlattıklarımın tamamı sahabe nedir? Sahabeden nasıl almalıyız? Bunu açıklayalım. Nebi Aleyhisselatü Vesselam onlara devenin idrarını içilmesini söylediğinde hadisten anladığımız şey ne? Belli bir hastalık var. Bir hastalığa müptelâ olmuşlar. Ve o hastalığa binaen söylenmiş bir ilaç. Kim o hastalığa yakalanırsa gider devedironu içerme ne olur? Allahu azze ve celle'nin izniyle şifa bulabilir. İlla kesince kesin şifa olacak değil. Bir de hiç sahabeden sürekli olarak devedironun su gibi içtiğini gördük mü? Böyle bir şey var mı? yok. Demek ki ben kalkıp durduk yere demeyi daralara içersem bu benim için caiz değil. <gülüyor> Zarurete binaya, hastalığa binaya içilmesi gereken bir şeymiş. Ben bu hadisi bu şekilde anlamazsam sahabenin rivayetlerini bölersem bu sefer benim kendi aklımdaki din anlayışı dahi ihtilafa girer. O yüzden sahabe dendiği zaman kardeşlerim ilk önce sahabenin bütünü rivayetlerin bütünü bizim için çok önemli. Buna sahabe meselesinde son olarak şunu örnek vereyim ben. İmam Zehebi bir hadise bakıyor ve diyor ki bu hadisin isnadı zayıf ama metni batıldır diyor. Hadisin isnadı zayıf demek metninin batıldığını göstermez aslen hadis ilminde. Hadisçiler bunu alıyorlar bakıyorlar diyorlar ki yani İmam Zehebi nasıl böyle bir şey yapmış? Hem hadisin isnadına zayıf diyor hem de hadisin metninde batıldır diyor. İmam Zahebi o hadisin metnini okuduğu an onun aklına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili söylenmiş olan bütün sözleri sıralanıyor. Teker teker. Ve öyle bir anlayışa sahip ki hadisin metnini okuduğu anda bu nedir diyor? Bu batıldır diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir sözü söyleme ihtimarı yok. Ne gibi mesela? Leulake, leulake ve mehelektu leflake. İşte sen u mesela alemleri yaratmazdı. Bu hadise okuduğumuz zaman aklımıza gelen ilk şey ne? Ya o zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam yoktu ki. Yani bir insanın, aklı bali olan bir insanın aklına ilk gelecek sorun bu. O zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam yaratılmamış. Niye Allah Azze böyle bir şey söylesin? Niye? Veya ondan önceki peygamberler, nebiler onların hiç mi hatırası yok? Hatırı yok. Denilebilir mi? Elbette denilir. O yüzden hadise okuduğumuz zaman Hadisleri okuduğumuz zaman bunları Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın diğer sözleriyle ne yapalım? Beraber okuyalım. Sahabenin ameliyle birleştirelim ki aklımıza tam bir anlayış otursun. Bunu yapmazsak ne olmuş? ihtilaflar çıkmış. Birçok meselede ihtilaf çıkmış bununla ilgili. Ve bunu sonuçlandıramamışlar. Niye? Çünkü akıllarında bir karışıklık var. Yani insanlar öyle hadisler liman ediyorlar ki Benden sonra bir adam gelecek, adı Numan bin sabit olacak, o bütün ümmete ışık olacak. Mesela böyle bir var. Şimdi bir adam bunu düşündüğü zaman bir Şafii der ki niye Ebu Manife'ye söylemiş, İmam Şafii söylememiş der. Demişler. Sonra Şafii'ler çıkmış demiş ki benden sonra bir adam gelecek, ismi Muhammed bin İdris e Şafii'ye olacak, ona uyun. O yüzden biz ne yapmamız gerekiyor? Hadisleri öyle okuyacağız ki ve bunu aynı kanın damarlarımızda aktığı gibi akıtacağız ki Nebi Aleyhisselatüvesselamın sözlerinin bize gelen rivayetlerinin hangisi doğru, hangisi yanlış anlayabilirim Bunu anlamazsak, sahabe terimini, sahabenin kim olduğunu kesinlikle anlayamayız. Şimdi Nebi Aleyhisselatüvesselam böyle bir taksimatta bulunmuş. Demiş ki Hayrul nesi karney? İnsanların en hayırlısı benim çağında yaşayanlardır ve bunu cezmetmiş, bitmiştir. Yani bugün ben sahabeye uymuyorum, uyamam. Sahabe bu konuda yanlış yapmış diyen bir adamın İslam'ından ne yapılır? Şüphelenir. Bu mecburi olan bir şey. Çünkü Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam dinin tamamını onların üzerine bina etmiş. Şimdi bakın bu basit bir şey değil. Siz birisine emanet verdiğiniz zaman emanet verdiğiniz kişinin güvenilir olmasına bakarsınız değil mi? Adam güvenilir değilse niye emanet veresin? Çünkü senin emanet verdiğin o mal veya o edebat fark etmez, bir değere sahiptir senin için. Bunu verdiğin anda o kimsenin emanet ehli midir değil midir buna bakarsınız. Nebi Aleyhissalatu Vesselam bunu sahabeler anlatmış, anlatmakla bırakmamış, onların değerli insanlar olduğunu onların değerli insanlar olduğunu kendilerinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemiş olduğu sözlerin dinlenebilir olduğunu ne yapmış sürekli olarak açıklamış. Sahabeye övmüş. Allah-u Azze ve Celle Tevbe Suresi yüzde onların övüldüğünü, Allah'ın ondan razı olduğunu ne yapmış, cezmetmiş. Bizim bunu kesinlikle anlamamız lazım. Kendisinden sonra gelen tabi'in bu etba'u tabi'in de aynı şekilde bizim için. Aynı şekilde. Çünkü onlar sahabeye aynı onların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a uydukları gibi ne yapmışlar? Uymuşlar. Yani bu bizim için basit bir şey değil. Etba'un tabi'nin de tabi'ine aynı şekilde uymuşlar. Bizim bunu toptan ele almamız gerekiyor. Şu anki nesle gelince yaşadığımız nesle gelince hemen hemen dini bir meselede kendilerini örnek yani alacağımız sürekli olarak kendilerinden istifade edeceğimiz şu nesilden bahsediyorum. Bu dini meselede bu kesinlikle bizim için örnektir diyebileceğimiz bir insan dahi yok. Bu o üç nesilden sonra hiçbir zaman olmadı. Ne İmam Bukhari'de ne İmam Müslim'de ne Darakutni'de ne de kendilerine değer biçtiğimiz büyük imamların hiçbirisine böyle bir değer biçilmedi. Yani şu diyebilir muyuz? Bunu İmam Bukhari demişse bitmiştir. Biz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın dahi dünyevi meselerde hata yaptığını söyleyebilen Sahabelerin hata yaptığını tabiinin ve etbamü tabiinin de hata yaptığını söyleyen insanlarken masumiyeti nasıl İmam Bukhari gibilerin üzerine yükleriz? Mümkün değil. Ama Bukhari dendiği zaman da basit bir adam değil. Bu adamın sahihi var. Yani bugün okuduğumuz amel ettiğimiz taharet alırken, namaz kılarken, oruç tutarken zekat verirken amel ettiğimiz neredeyse her bir hususu İmam Bukhari'den öğrendik. Buna rağmen ona ne yapmıyoruz? Masumiyet yüklemiyoruz. O günden bugüne kadar kendisine masumiyet yüklediğimiz hemen hemen herhangi bir dini meselede kendisini bizatihi örnek gösterdiğimiz bir insan daha gelmemiştir ve gelmeyecektir de. O yüzden biz birisinden bir şey dinlerken onun dersini dinlerken diyelim ondan istifade ederken delili sunmamamız bizim Allah'a ve Resulüne ve onun dinine yaptığımız bir hakaret mahiyetindedir. Yani eğer ben bir şey dinliyorsam ve bunun delilini sormadan o şahsiyetin verdiği cevapla amel ediyorsam bu Allah'ın getirdiği, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretmiş olduğu, sahabelerin tatbik etmiş olduğu dine nedir kardeşlerim? İhanettir. Bu o şahsiyete masumiyet dilemektir Hani derler ya işte hocaya soru sorulduğu zaman delille beraber sorulması lazım. Muhalifler ne diyorlar? O söylemişse bitmiştir. Sen zaten cahilin tekisin. Sen bir şey anlamıyorsun. O bir şey dedi mi bitti senin için. Aynı gazsalın elindeki ölü gibi olacaksın. Nereye çevirirse oraya döneceksin. Dedikleri gibi değil. Bu bir dindir. Ve din ancak delille öğrenilir. Sahabe topluluk bizim için örneklik teşkil eden bir topluluk. Bir amel yapıyorsak bir şeyin peşine düşmüşse kesinlikle ve kesinlikle Allah Resulü'nden bir hadis ve o hadis üzerine bina edilmiş sahabeden bir amel bizim için çok önemli. Ve hiçbir insan bir hadisi sunup onun üzerine sahabenin hiçbir amelini göstermemezlik yapamaz. Yani bir hadis var diyelim. Ama nasıl oluyor da sahabenin hiçbirisi o hadis hakkında konuşmamış. Sahabenin hiçbirisi o hadis hakkında amel etmemiş. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Ve bu sözümü anlarken kardeşlerim biraz önce söylemiş olduğum sahabelerin muhtasar rivayetlerini mana olarak rivayet ettiklerini aklederek anlayalım. Yoksa bağlantı kopar. Evet. Avf bin Malik'den gelen hadiste diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler dinleri hususunda 71 fırka ayrıldılar. Bu kesretten maksattır derler buna. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada çoğunluktan bir misal veriyor. Yani kendi dinleri hususunda dahi 71 fırka ayrıldılar. Bunlardan bir tayfası kurtuldu, Yetmişi cehennemlik oldu. Hristiyanlar da 72 fırkaya bölündüler, biri kurtuldu, gerisi cehennemlik. Benim ümmetim ise diyor Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki diye yemin ediyor Nebi Aleyhisselam 73 fırkaya ayrıldılar. Onlardan biri kurtuldu, gerisi cehennemde. Şimdi sahabenin anlayışına bakın. Çok güzel bir anlayış var burada. Sahabenin niye bizim için örneklik teşkil ettiğini sadece bu hadisten dahi anlarız. Onlar kimdir dediği zaman kimi soruyor sahabe? Ateşe girenleri mi? Kurtuluşa erenleri mi? Kurtuluşa erenleri soruyor. Demek ki sahabe için önemli olan şey kurtuluşa erenlerin yolunu tutmak. Şimdi bize şöyle bir laf vardır. Ya Onları da öğrenmek lazım ki onların yoluna gitmeyelim. Bizim için önemli olan şey ilk önce bizi kurtuluşa erdirecek olan yolu tanıyalım. Bunun ardından bizi o yoldan saptıracak olan dehşişleri de bilelim ki o yoldan sapmayalım. Lakin sahabe ne yapmış? Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü? Hani o tek fırka hangisi? Nebi Aleyhisselatü Vesselam tek bir cümleyle bütün ümmetine net bir örneklik göstermiş. Mâ enâ aleyhi ve Ashabi, Benim ve ashabımın üzere olanlar demiş. Şimdi burada hiçbir ayırım yok. Bunu açabildiğiniz kadar açın. Benim ve ashabımın üzere olanlar. ehl beytim dememiş. Şialar dememiş. Veya o topluluk, şu topluluk. Hani şuraya gittiğiniz zaman orada bir topluluk var. Onu görürseniz işte onlar bunlardır dememiş. Me ene aleyhiyo <gülüyor> ashabim. Benim ve ashabımın yoluna tabi olanlar. Dendiği zaman şöyle bir açıklama çıkıyor her kim hangi yolla olursa olsun Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretisine isabet ederse bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabın yolunu tutturanlardandır. Bakın hangi yolla olursa olsun yol belli lakin hangi yolla olursa olsun eğer biz yaptığımız bir amelde bilerek veya bilmeyerek Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine muvafakat etmiş isek işte o Allahü bu sözün içine girecek. Bakın bu cümleyi iyi anlayalım. Bilerek veya bilmeyerek. Ya adam bilmeden bu ameli işlemi. Şimdi ona ecir var mı? Evet var. Niye? Onun için ecir kazanmasının sebebi o ameli işlemesi değil. Veya bilmeyerek yapması değil. İşlediği amelde nebi aleyhissalatu vesselam'a muvafık olması. Muvafık olmuştur. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mâ ene aleyhi ve ashabihi benim ve ashabımın yoluna tabi olanlar dendiği zaman bunu söyledikten sonra şuna bakmamız gerekiyor. Sahabe bu haliste nasıl anıl etmiş? Şimdi bakın bu, bunun, bu tarafı hiç konuşulmaz. Niye? Çünkü fitnelerin, yalanın vuku bulmasından dolayı, çoğalmasından dolayı işin bu tarafını ne yapmışız? Kaçırmışız. Çünkü günümüzde fuhşiyat, fucurat Kendisinden kaçabilmek istediğimiz, kaçmak istediğimiz her şey sanki bizim burnumuzun dibinde ne yapıyor? Bitiyor. Bunun sıkıntısından dolayı biz sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözcüğüne nasıl amel etmişlerine hiç bakmamışız. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benim yoluma tabi olanlar dendiği zaman sahabe ne anlamış? Onu nasıl tatbik etmiş? Yani daha önceki derslerde dedik bunu. Sahabe dediğimiz topluluk ruhsatlara tutunan bir topluluk değildi. Yani şimdi öyle bir din anlayışı oluştu ki ruhsat mı? Hemen tutun. Başından sonuna kadar dinini ruhsatlarla yaşayan insanlar. Ve bu ruhsatı ruhsat adı altından çıkartmış din olarak yaşayan insanlar var. Halbuki sahabenin cennete girmesinin sebebi cennetle müjdelenmesinin sebebi Ebu Bekir radiyallahu anh, o şekilde Sıddık diye isimlendirilmesinin sebebi ruhsata tutulması değildi. Bununla ilgili hepimizin bildiği bir rivayt var değil mi? Nedir o da? Bugün kim cenaze kıldırdı? Bugün kim de cenazına kalktı? Kim tasadduk etti? Hep ben demiş Ebu Bekir. Bakın burada Ebu Bekir radiyallahu anh'ın eğer tutan bir sahibi olsaydı bunları demezdi. Çünkü bunlar ruhsat dahi değil. Yani birisi cenaze kılmadı. Günah mı? Değil. Kılmayabilir. Ruhsat bile değil yani. Kılmaması ruhsat diyemiyoruz. Ne yapmışlar? Hayır peşinde koşmuşlar. Sürekli olarak hayırın peşine düşmüşler ve bunun için Allahu u ve Celle Tevbe suresi 100. ayeti indirmiş. Tevbe suresi 100. ayeti indirmiş. Kendinizi sahabenin yerine koyun. Düşünün. Allahu u ve Celle kitabında sizin isminizi zikrediyor ve özellikle İsim vererek zikrediyor mesela. Zevk bin isim vererek zikredmiş allah Allahu Azze ve Celle. Bu dünyadayken büyük bir lütuftur. Çok büyük bir lütuf. Kab bin Mali'yi düşünün. 50 günün ardından kendisine ulaşan o kurtuluş yolunu düşünün. Direkt Allahu Azze ve Celle'den bildirgi geliyor. Sen yalan söylememenden dolayı hakikati söylememenden dolayı Allah tarafından affedildiğini Peygamber Aleyhi söylüyor. Keza evine misafir alıp kendisi yemeyip yedire sahabeye baktığımız zaman evden çıkarken bunu peygambere anlatma gibi bir derdi yok. Mescide vardığı an dün senin ve eşinin yapmış olduğundan dolayı Allahu Teala az etti diyor. Bu onun için büyük bir lütuf. Lakin bunu rüşvetle tutarak yapmadılar. Sürekli olarak hayır peşinde koşarak yaptılar. Kurtulan tayfenin özelliği buydu. O yüzden ona kurtulan tayfe dedi النبي aleyhissalatu silah. Ruhsat peşinde koşmadılar. Sürekli olarak hayır peşinde koşdular. Bakın, Hamza radıyallahu anh neyin derdine düşmüş? Nebi aleyhissalatu vesselam'ın yanındayken imanları artıyor. Eve gittikleri zaman, ulaşmaya başladıkları zaman imanları azalıyor. Bunu hissetmiş ve dertlenmiş. Ve derdini tutamamış içinde. Çıkıp bağırıyor. Hamza'dan münafık oldu, Hamza münafık oldu. E Ebu Bekir radıyallahu anh duyunca diyor ki ne oldu? Ya Hanzala olayı anlatıyor. Eğer diyor durum böyleyse aynı şey bize de var. Hadi gel diyor Nebi Aleyhisselatü yanına gidip bunu soralım. Yani Hanzala ve Ebu Bekir anh, tutuna bakın. Biz diyor eve gittiğimiz zaman imanımız azalıyor. Bu onlar için normal bir şey ama dertlenmişler. Bir dert var. Niye böyle oluyor? Neden biz hep imanımız aynı seviyede değil? Niye sürekli sıkıntı içerisindeyiz? Eve gittiğimiz zaman kavga ederiz. Niye? Bismillah demedik girerken. Çıkarken evden çıktık, arabayla kaza yaptık. Niye? Çıkarken dua okumadık. Arabaya binerken binek duasını okumadık. Bunların her biri bizim yaşamamızı etkileyecek şeyler. Sahabe cemaati, sahabe topluluğu bunun hepsini yaptığı için onlara desise bulaşmıyordu. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam son olarak ona şunu söyledi. Dedi ki bugün şeytan sizden ümidini kesti. Niye? Çünkü öyle bir topluluk var ki kişilerin karşısında büyük günahlara bulaşıkları imkansız neredeyse. Lakin ne diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam? Küçük günahlarda da ona yardımcı olmayın. Yani bugün biz sahabenin günahından bahsedeceksek ancak küçük günahlardan bahsederiz. Sahabe ne diyor? Eğer eşimizle kavga ettiysek ettiğimiz zaman atımız bize islam ettiği zaman üstünden kendisini attığı zaman anlardık ki biz bir günaha bulaşmışız. İşte bu sahabenin anlayışıydı. Sahabeyi sahabe yapan, kurtuluşa erdiren ve o tek taifa yapan bu anlayıştır. Eğer bu anlayış olmasaydı, bu ince düşünce olmasaydı, bugün biz bu efsaneleri nasıl anlatacaktık? Bakın bunlar efsane bizim için. Hani aynı Ergenekon destanı vardır ya destanları anlattılar. Niye? Düşünürler. Bunlar gerçek olmamış aslında ama dinliyoruz işte. Bizim için neredeyse aynı mesapede bu meseleler. Peygamber aleyhisselatü vesselam ayakları şişine namaz kılmış. Geçmiş ve gelecek günahların tamamı bağışlanmış. Cennetten müjdelenmiş hayattayken. Ama ayakları şişine namaz kılmış. Ayşe Allah Allah'u anehe sorduğu zaman <gülüyor> Ben şükreden bir kul olmayayım mı? Demiş. Ve ümmetine bununla bir örneklik göstermiş. Başını yastığa koyduğu zaman hurma liflerinden yapılmış bir yastık iz yapıyor. Ömer radıyallahu anh gelip ağlıyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü Kisra, Kaysa hepsi kuş diyor etiyorlar Sen Allah'ın nebisisin. Taif'te bile Allah'ın azze ve celle eğer sen dilersen dağların başına geçirecek dediği Nebi aleyhissalatü vesselam niye bu kadar eziyet çekiyor diye ağlıyor. Bunun üzerine bırak ey Ömer dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Ömer radıyallahu anh. Allah'ın nebisi aleyhissalatü vesselam. Şimdi biz bunları anlatıyoruz ama bizim için nedir bu? Birer efsane olarak bizim hayatımıza ne olmuş? Gelmiş. Efsane bunlar. Bizim hiçbir zaman yapmadığımız, yapamadığımız, sürekli olarak örnek almak istediğimiz ama alamadığımız şeyler. Namazdayken iş var, güç var, telefon geldi, o geldi ya bir önce bitirelim de bitsin. Namazda, namazın dışında aklımızda olmayan her şey namazdayken bir an aklımıza gelir. Bizim imanımızın zayıflığı artık bunu gerektiriyor. O yüzden biz sahabeye ele aldığımız zaman öyle bir ele alacağız ki sürekli başımızın üstünde tutacağız. Onlardan bir şey geldiği zaman reddetme mahiyetiyle değil, direkt kabul etme mahiyetiyle okuyacağız. İşte bu bizim bugün dinimizi yaşamamıza yardımcı olur. Zinadan kaçmak mesela örnek verelim. Sahabenin zinadan kaçın dediği zaman Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir duyguyla bunu hissetti? Bakın ben zina etmek istiyorum diyen bir sahabeye Nebi Aleyhissalatu vesselam ne cevap veriyor? Annenle bakış ve kalışında zina etmesi ister misin? Bunu bir gün bugün birisi söyleyen hemen cevabını verir. Yani ne alakası var? Yani o öyle mi? Hemen cevap verirler. Sahabe cevap vermedi çünkü aklına hemen geldi. Doğru? Nebi Aleyhissalatu vesselam doğru söylüyor. Ve bütün ashab şahitlik yapıyor Diyor ki biz o genci bir daha böyle bir şey talep ederken görmedik hemen uygulamaya koymuşlar ve bir daha ondan caymamışlar. İşte sahabenin değeri bizim için bu şekilde önemli. Onu atlayarak bir cemaat oluşmaya varmak mümkün değil. Burada bulunan cemaat veya dışarıda gördüğümüz cemaatler bizim için kıstas nedir kardeşlerim? Hangi kıstasla besizlerleyeceğiz? Böyle bir cemaat var. Kur'an'a ve sünnetine kadar uyuyorlar. Artık bunu da ağzından açıklaştırdılar. Diyor yani, Kur'an sünnetmiş, Kur'an sünnetmiş diye dalga geçiyorlar da bizle. Din, Kur'an ve süretsiz olur mu? Bize din hangi kitapla öğretildi? Kur'an'la. Sünnet. Yaptığımız, kıldığımız namaz, tuttuğumuz oruç, verdiğimiz zekat bize neyle öğretildi? Sünnetle öğretildi. Biz sünneti bilmeyelim kardeşlerim. Üç vakit namazdan fazla namaz kılamayız. Sünneti bilmeyelim. Ne zekat verebiliriz? Ne oruç tutabiliriz? Ne sadaka verebiliriz? Hiçbirisini yapamayız. Mümkün değil. Sadece Kur'an'a bağlı olduğunu söyleyen bir adamın dini yaşaması mümkün değil. <gülüyor> Namaza Allah'a kadar bile diyemez. Elinden ne kaldıracağını bilemez. Nasıl edeceğini bilemez. Mümkün değil. Bunlara her biri bizim için bütün. Ve hangi cemaat kendi bünyesinde bunu oluşturmuş ve bununla amel ediyorsa işte o cemaat hakikati deriz. Şimdi şöyle derler. Ya hepimiz Müslümanız. Bir olmak lazım ayrılmamak lazım. Yani şimdi o cemaate o hak üzerinde değil. Biz illa hak üzerindeyiz demek doğru değil. Bence diyen insanlar var. Ben hak üzerindeyim diyemem. Sen kendinin hak üzerinde olduğunu söyleyemezsin. Lakin Kur'an ve sünnete uyduğunu söyleyen ve bunu tatbik eden bir topluluk hak üzerindedir diye cilm ederiz biz. Bitmiştir bizim için. Bu insanlar Kur'an ve sonu duruyorlar. Bitti. Yani nurani bakın bunun daha böyle fiziki taraflarına başvuralım. Kur'an ve sünnete gerçekten uyan bir adamın yüzünden nur görürsünüz. Nur. Tebessüm görürsünüz. Onda sadaka görürsünüz. Her şeyi onda görürsünüz. Sizinle konuşurken konuşma uslubuna baktığınız zaman, yürümesine baktığınız zaman, hitabetine baktığınız zaman, bakışlarına baktığınız zaman onda Kur'an ve sünnetin yansımasını görürsünüz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyleydi işte. Şimdi arkadan birisi bağırıyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kafasıyla dönüp baksa kötü mü? Değil. Hani ben bugün birisi beni çağırsa, ben sadece kafamda dönüp baksam beni ayıplarlar mı? Ayıplamazlar. Ama niye bir bütün vücudu döndü? Ona değer verdiğini gösterdi. Bu onun ameli değildi sadece. İşte bunu yapın ki, bu şekilde amel edin ki, itibar göresiniz dercesine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde tatbik etti. Safiye radıyallahu anh beraber yolda yürürken sahabeler şaşırıyor, Tanımıyorlar değil mi? Hiçbir şey söyleyemiyorlar. Emin olun söylemezlerdi de. Belki akıllarında bir şey de düşmemişti. ki haliste var. Çıkıp gidiyor diyor ki Safiye annenizdir diyor. Ey Allah'ın Resulü biz diyor bunu, bu konu hakkında şüpheye düşmedik. Şeytan diyor kanın damarlarınıza dolaştığı gibi dolaşır. Ve sizi fitneye düşürür. Allah'ın Resulü aleyhi onların orada bu konu hakkında şüpheleri olmadığını çok iyi biliyoruz. Ama bugünkü nesle örnek olmak için ne yaptı? Söyledi. Bizler bunları kenara bıraktıktan sonra sahabe hakkında ileri geri konuşamayız. Bir cemaat hakikat üzere olduğunu söylüyorsa ancak sahabe üzerinde, sahabenin yolu üzerinde olduğunu ispat etmeli. Yani bugün baktığımız zaman bir hocaya soru soruyorlar. Şeyh bu nedir? Şeyh ki caizdir. Sen güzel, bilgili bir insansın. Sen alim bir insansın. Lakin benim ihtiyacım Allah Resulü ne yapmış? Allah Resulü nasıl uygulamış? Ben bunu bilmeden nasıl tabi olacağım? Allahu Azze ve Celle kıyamet gününde bana sorduğu zaman o sana caizdir dedi de hiç sordun mu peygamber nasıl yapmış dediği zaman ben nasıl cevap vereceğim? Diyelim ki ayakta içmek meşru. Bakın çok güzel bir örnek. Ayakta içmek meşru. Allah'ın Resulü nefretmiş. Kıyamet gününde Allahu Azze ve Celle bana Ali gibi niye yapmadın mı diye soracak, peygamber gibi niye yapmadın diye mi soracak? Çok güzel bir kıstas var elimizde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri bizim için en üst noktada olmalı. Ve bunu iddia eden cemaatli kardeşlerim bizim için değerlidir. Bunun dışındakileri iddia edip ispatlayamıyorsa ki ispatlayamazlar, bizim için değersizdir. Onlarla oturulmaz. Ta ki tebliğ ettiğimiz müddetçe. Bunları kesinlikle ne yapmayalım? Göz ardı etmelik. Elbette bu nesil bir mekan itibariyle hayırlı bir nesil değiller. Yani şu an bulunduğumuz nesil yani gençlere baktığımız zaman dini yaşantıya baktığımız zaman hayırlı nesil değiller. Yani camiye gittiğimiz zaman dahi insanlar saf tutmamak için namazı rahat rahat onar metre arayla kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu Kur'an ve Sünnet'e uyumayan bir amel. Bu bir din anlayışı değil. Bu ciddi manada bir din anlayışı değil bu. Sadece camide değil. Varmış olduğumuz her toplulukta, bulunduğumuz her toplulukta bu türlü sıkıntılarla karşılaşıyoruz biz. Bizim bu sıkıntıları aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselam nasıl karşılamışsa o şekilde karşılamamız gerekiyor. Ne bağıracağız ne çağıracağız. Ne de davetçiz kalacağız, tebliğsiz kalacağız. Bunu yapmaya mecburuz. Bu nesil ırk, soy, sok fark etmez. Bu itibarla da hayırlı bir nesil değil. Her meselede hayırlı olmayan bir nesille yaşıyoruz şu an biz. Çünkü hayırlı nesil gitti. Onlar Allah Azze ve Celle'ye kavuştuk. Bugün biz hayırsız olan bir nesille beraberiz. Yani bunu aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor. Hayırlıdan kastettiğim ne? Allahü Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın insanların en hayırlısı dediği o toplumdan bahsediyorum ben. Ve bu hayırlı olma nasibini yakalayamadılar. Bunu ne yapamadılar kardeşlerim? Yakalayamadılar. Bununla beraber bu nesil ne renkleri, ne cinsleri, ne de bedenleri dolayısıyla hayırlı bir nesil olma şerefine nail olamadılar. Onların hayırlı olmuşları elbette ki takip ettikleri yol yöntem metot ve menhej itibariyle bir hayırlılıktır. Yani bakın, sahabe niye güzel, diyoruz, sahabe güzeldir diyoruz ya, niye güzel? Yakışıklı oldu şimdi. Allah için şöyle düşünelim. Musab bin Umeyr. Yakışıklı mıydı? Yakışıklıydı. Ondan bahsedildi mi yakışıklılığından? Bahsedildi. Ama öne çıkan hasete hangisiydi kardeşlerim? Davetiydi değil mi? Bakın daha nübuvvetin ilk dönemlerinde Allah tek başına Medine'yi gönderiyor onu. Medine'yi tek başına gönderiyor. Akabe ve Akabe biatına 72 kişiyle geri dönüyor. Tek başına 72 kişiyle. Ve Sad bin Muaz aralarında Hazreç kabilesinin reisi Sad bin Muaz. Aralarında nasıl bir insan biliyor musun Sad bin Muaz? Öldüğü zaman arşın titrediğini söyleyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam öldüğü zaman arçın titredini söyleyen bir kuru ekmekle ölen insanların hayırlarından diye adlandırılan bir sahabi ölümü haberi geliyor ölüm döşeğinde Allah Resulü koşuyor kapıdan giriyor lakin bakıyor içeri girmiyor kimse yok odada soruyorlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a niye girmedin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor Sad'ın yattığı yer diyor, meleklerle doluydu. Yani o an bakıyor ona. Sab bin Muaz'ın canı çıkacak, melekler olup götürecek Allah-u Azim Cilip huzuruna. allah Şura'da Azim Cenni'nin oradaki huzur görüyor o an. Biliyor ki melekler var. O yüzden giremediğini söylüyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Sad bin Muaz'ın Müslüman olmasına sebep kimdi kardeşlerim? Sab bin O'mayir. Mekke'nin en yakışıklısı. O vakitte Mekke'nin en zengin ailelerinden at yarışını dahi hiçbir zaman kaybetmeyemiş abeymiş. Hep gıptır derlermiş ya bir kaybetmedin, bir kaybetmedin diye hep gıptır derlermiş. Öldüğü zaman üzerinde hiçbir şey yok. Sadece ızırot. Ey Allah'ın Resulü. Musab'da bir elbise var, altı çeksek üstü, üstü çeksek altı açılıyor diyor sahabeler. Bedir günü, estağfurullah Uhud'da vefat ettiği zaman, şehit olduğu zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki el bir şeyi kullanın geri kalan yerlerini de ızın oturuyor, örtün diyor. Böyle mi sahabe? Zengin geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman etti. Bu şekilde gitti. Ama biz bugün bahsederken onun zenginliğinden değil bakın. Sad bin Muaz'a vesile olmasıyla Akadebiyatına vesile olmasıyla Medine'den 72 kişiyle geri dönmesiyle anıyoruz. Yani bakın bu soy ağız değil. 72 kişi çok kısa bir müddet İki buçuk aylık bir müddet var. Burada Musab bin Uy'nin yaptığı davete bak. Sonra Ömer radıyallahu anh'a gidelim mesela örnek verelim. Nasıl bir hissiyat sahibi. Yani adalet diyoruz değil mi? Ömer radıyallahu anh'a adaleti basit bir adalet değildi kardeşlerim. Yani Seyhan nehrinin dibinde bir keçinin ayağa taşı takılıp töközlese bunun hesabının Ömer'den sorulmasından korkarım diyor. Ve Ebu Bekir radiyallahu anh'u kendisine hilafete bıraktı başlıyor ağlamaya. Ey Ebu Bekir diyor beni diyor ne hale soktun. Sürekli ağlarmışım radiyallahu anh. Ve ne hale soktun. Ben diyor ümmetin işlerini nasıl göreceğim. Ve her gece yattığında yatmadan önce Allah'u azze ve celle'ye duası varır radiyallahu anh. Allah'ım ben sertim beni yumuşat. Ben sertim beni yumuşat. Yani zalim birisi olduğunu düşünüyor kendi nefsinde. Ve Allah'u azze ve sürekli yardım istiyor. Ve öldürülüyor. Şehit ediliyor. Bunlar radıyallahu anh. Yani Osman radıyallahu anh'a bakalım. Nasıl bir sahabe Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimsenin yanında çekinmezken Osman içeri girdiği zaman toplanıyor. Niye yaptın ey Allah'ın Resulü? Meleklerin dahi haya ettiği Osman'dan diyor. Ben hayal etmeyeyim mi? Meleklerin haya ettiği. Osman radıyallahu anh. Bakın bu insanlara bakın kardeşlerim. Bu insanlar cahiliye döneminde dahi Ebu Cehil gibi sapkınlarla kolay kolay beraber olmamışlar. Allah onları korumuş. Ebu Bekir radiyallahu anh'u Nedve'de bir kere dahi oturmamıştır kardeşlerim. O müşriklerin istiyaret yer var ya, bir kere dahi oturmamıştır. Ömer radıyallahu anh'u onların sözlerinden hoşlanmadığı için Darun Nedve'ye gitmemiş müşrikken. Müslüman olduğu an eziyet ettikleri bütün Müslümanlar toparlıyor, veriyor kılıcı, diyor kısas yap. Ben diyor sana yaptım. Eze ettim sana. Ve hepsi ömer radiyallahu anh affediyor. Bu hissiyat, bu düşünce işte onları cellet demiş, O cellet demiş olan o sahabe var ya, bunların hayatlarına bir bakalım kardeşlerim. Hiç basit şeyler değil. Yani savaşta Allah'ın üzerine ok atıyorlar. Sahabe kafasını atıyor ortaya, gözüne ok giriyor, gözü akıyor. Allah'ın üzerine sonra gözüne okuyor, üflüyor. Sahabe diyor ki biz onda diyor eskisinden daha güzel bir göz gördük diyor. Şimdi ben sahabeyi olsam düşüneyim adam. Ya peygamberi iterdim. Bunu kendim duydum ben. Yani i̇terdim yani. Niye kafama atayım ki? Mesele Allah Resulü aleyhi Vesselamı ve kurtarmak değil ki sadece. Orada onun yolunda can feda olsun. Bütün sahabelerin ittifak etmiş olduğu hepsinin birer birer peygambere kullanmış olduğu bir cümle var. Fideke ebi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Orada kafasını sokuyor ortaya. Sebebi ne? Benim canım feda olsun. Sadece peygamber kurtulmasın. Zeyd bin sabit. Taifte Allah'ın sallallahu aleyhi ve taşlandığı zaman dişleriyle söküyor Allah'ın Allah'ın sallallahu aleyhi yanına batan o parçaları. Teker teker söküp dişleri dökülüyor. Mesela orada can değil. Mesela sadece Allah'ın sallallahu aleyhi ve selameti değil. O selameti yönünde can feda olsun. Ne olursa olsun. Bizler bunu göz ardı edemeyiz. Sahabenin yaptığı fedakarlıkları bugün biz mümkünatı yok yapamayız. Aynı sınıf allah radiyallahu anh'a söylüyorlar. Tabi bakın. Bırakın bu çağ. O hayırlı nesil dediğimiz var ya. Hüzeyfe diyor ki biz diyor sizin yerinizde olsaydık diyor. Allah'ı sürü diyor başımızdan aşağı indirmezdik. Yani biraz bile hafif aldık gibi konuşuyor. Hüzeyfe diyor ki bir gün diyor Uhud, Uhud savaşındayken hava diyor o kadar soğuktu ki çölde geceleri bekliyorlar. Kendimizi toprağa gömdük. Soğuktan korunmak için yani gömmüş, kuma gömmüşler. Allah Resulü emretti. Kim? Karşı tarafa gidip bana haber getirmek ister. O günün sonunun şiddeti diyor Allah Resulü'nün emrine isan etmemize sebep oldu diyor. Kimse cevap vermedi. Sonra yine Allah Resulü emretti. Yine kimse cevap vermedi. Yine emretti. Kimse cevap vermeyece kalk uza demiş Allah'ın Resulü aleyhisselatü Vesselam. Ben diyor çıktım. Allah Resulü'nün emrine itaat ettim. Hava bana ısınır oldu diyor. Gittim diyor. Allah bana dedi ki git karşı taraftan bize haber getir. Lakin hiçbir şey yapma. Ben gittim diyor baktım ki Ebu Sufyan diyor, ateş yakmış sırtını açmış ısıtıyor. Onu diyor orada öldürebilirdim lakin öldürmedim diyor. Geri geldim Nebiye Aleyhisselatü Vesselam haber verdim durumu tekrar diyor kendimi kuma gömdüm ve üşümeye başladım diyor. Uzeyfe. Siz ne diyorsunuz diyor yani tabiyle. Basit değil. Yani biz bugün diyoruz ki biz var ya peygamber zamanı yaşasaydık var ya uf neler yapardık. Gül peygamber, Nur peygamber. Bunlar sadece dilde kardeşlerim dilde. Bakın, hiç kimse belki de Ebu Abdil daha zeki değildi. Ne diyor Allahu Teala, Subhanahu ve Teala, bin Melidin babası için? İnnehufekara ve qadda. Fuktila keyfe qadda. Thumma kutila keyfe qadda. Thumma nazar. Thumma abasa ve basar. Fakale in hada illa sihrun yu'tha. İn hada illa qaulul beşer midde sagiri. Can çıksın öçtü biçti. Yine canı çıksın yine ölçtü biçti. Tekrar canı çıksın yine ölçtü biçti. Baktı, yüzüne ekşitti. Ve dedi ki bu ancak bir sihirdir insana etkileyen. Ve ancak bir beşer sözüdür diyor. Allah ona lanet ediyor. Canı çıksın diyor. Halb-ı bunu okurken okuyamıyor. Gırtlağında kalıyor. Babası hakkında Babası hakkında inmiş. En sona gidip Salim'e okutturuyor. Oku diyor. Oku ki diyor. Kalbimdeki nifak diyor. Ezilsin iyice. Çıksın kalbinden. Bu sana zor gelmez mi ey halip deyince hayır oku diyor. Ve hüngür hüngür ağlayan bir sahabe. Halip bin millet. O kadar güçlü. Ama babasıyla ilgili ayeti okuyunca ağlamaya başlıyor. Ondan belki kimse daha zeki değildi. Mucizeleri gördü. Ayın yarılmasını gördü. Kötüğünün inlemesini gördü. Ama iman etmedi. O yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a biz görseydik oho hemen iman ederdik. Bir de muciye görmüşler. Nasıl iman etmemişler? Yani mümkün mü? Mümkün kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hidayet etmediği zaman mümkün. O yüzden sahabenin vaziyetini iyi anlamak zorundayız. Kimdir bu insanlar? Böyle sahti bir şekilde mi inceleyeceğiz? Yani yaşamışlar işte uymuşlar, savaşmışlar, şehit olmuşlar. Ya sahabe ribattalar. İki tane sahabe. Ribat. Yani nöbet tutuyorlar Allah yolunda. Bir kardeşi namaz kılarken diğer kardeşi ribatta değişimde namaz kılıyorlar. Düşman tarafından ok geliyor ve namazdaki sahabeye saplanıyor. Yanındaki kişiyi görmüyor. Niye görmüyor kardeşlerim? Çünkü sahabe bir tepki vermiyor. Oradaki ok yenen sahabe tepki vermiyor. Bir ok daha yiyor ve oradaki kan kaybından Allah-u vale yığılıyor. Ve yığılmasından anlıyor ok geleni. Sahabe orada şehit düşüyor. Nasıl bir iman Orada namazda diyor oku ona hissettirmiyor. Darakut neslin gelen Hasan senetli bir rivayet var. Ebu bu geliyor. Allah Vüsalih İslam'ın yanına bir adam geliyor. Ey Allahın Resulü. O da Amr bin aslanla geliyor bu Hureyden. Çünkü İslam'ın ilk başlarında olan bir rivayet. Diyor ki Ey Allah Resulü diyor, ben bir günah işledim. Allah beni gördü mü? Allah Resulü gördü diyor. Adam ona acıtlı ölü kardeşlerim. Orada ölüyor. Yani adamın kalbi şartlıyor Allah korkusundan. Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Sen ne diyor? Kardeşiniz diyor, güzelce güzel defnedin diyor, Allah korkusunun öldü. Yani böyle bir sahabe, böyle bir yaşam, böyle bir hayat bize nasıl örneklik teşkil etmez? Biz bunlardan başka kime uyabiliriz ki? Cennete girmek için bunlardan başka kimle beraber olabiliriz? Kimlerin kitaplarını okuyalım? Felsefe mı okuyalım? Roman mı okuyalım? Elimizde en güzel kitaplar varken, arkamızda Allah Resulü'nün hayatı varken Tirmizi'nin açın kardeşlerim sünelini başında bir şey yazar. Bütün alimler ittifak etmiş. Diyor ki her kim bu kitabı okuyup da ben Allah Resulü'yle konuştuğum dersi yalan söylemiş olmaz. Yani burada Tirmizi'yle ilgili değil. Hadis. Ben hadis okurken siz hadis okurken, bu cemaat hadis okurken Allah Resulü'nün hayatıyla beraber olmadı. Onlarla beraber yaşamalı. Bakın bunu yaşayalım kardeşlerim. Nasıl hayatımız değişiyor fark ederiz. Dini anlayışımız nasıl değişiyor? Allah'u azze ve celle kalbimizi ona açtığı an emin olun Allah bize fe fehm yeteneği verecek. Fukh etme yeteneği verecek. Böyle basit, eften püften mesela de kafamız karışmayacak. Diyeceğiz ki Allah Resulü böyle yapmış. Sahabe böyle emretmiş. O yüzden sahabe dediğimiz topluluk basit bir topluluk değil arkadaşlar. Bir cemaat, bir topluluk kendisinin haktı olduğunu iddia ediyorsa bunu sahabe ispat etmeli. Sahabe önümüze örnektik. Allah Resulü onları söylemiş. Benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine uyun demiş. Biz bunu bugün anlayamıyorsak, bugün bunu fahim onun üzerine amel edemiyorsak vay bu topluluğun haline. Çünkü cenneti kazanmak kolay değil kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Ela inne silaet Allahı galiye muhakkak ki diyor Allah'ın diyor verdiği o mal silaam mal demek pahalıdır diyor. Ela <gülüyor> inne silaet Allahı cennet Allah'ın diyor sunduğu şey size cennettir cennet pahalı her kim o pahalı şey elde etmek istiyorsa ücreti var ücreti de sahabe Sahabeye uyduk mu Nebi Aleyhisselatü uyduk mu bizim için önümüzde ihtilafmış, iftirakmış sorunmuş sorusu çözülmemiş, cevaplarmış, bunlar mümkün değil. Hiçbirisiyle hiç, hiç karşılaşmayacağız Allah'ın izniyle. O yüzden cemaat kavramı dendiği zaman sadece ve sadece onların yoluna tabi olan bir cemaat. Bunun dışında hiçbir cemaat bizi ilgilendirmez. İsterse ona uysun, isterse ha yapsın, fark etmez. Allah'ın dinde yoksa İmam Şafii ne diyor? Eğer diyor, bir cemaatin yerini diyor, havada uçarken gördüyseniz diyor, onu diyor taşlayın. Yani bakın, burada görsünler, abi bir insan nasıl uçabilir diyor. Uçmuşsa var mı demek ki Allah tarafından verilmiş? İmam Şafii diyor taşla diyor. Şeytandır çünkü. Allahü Vüsalıhi istediysen uçtu mu? Allahü Vüsalıhi hissati göstermiş, fiziki noktada bir özellik gösterdi mi? Bir yerde, bir yerden bir yere gitme gibi. Onların delilleri bile var. Şeytan bile diyor her yerde olabiliyor kendisi Allah'ın velisin yormasın. Delile bak. En büyük veli Allah usulüydü. Mekke'den, Medine'ye derken ayakları kan aladı. Aciz miydi uçmaktan, kaybolmaktan? Değildi. Hangi cemaat? Kime, neye tabi oluyorsa olsun fark etmez. Bizim için önemli olan bir cemaatin sünnete tabi olmasıdır. Ve kardeşlerim son olarak şuna kulak vermeyelim. Yani Kur'an sünnet, Kur'an şey Kur abarttığız bir Biz abartmaya devam edeceğiz. Kur'an sünnet diyerek de bunu sürekli söyleyeceğiz ve bunu abartacağız da dedikçe bindireceğiz üzerinde. Her şeyde Kur'an sünnet. Yürürken Kur'an sünnet. Tuvalete girerken Kur'an sünnet. Uyanırken Kur'an sünnet. Yatarken Kur'an sünnet. Her şeyde Kur'an sünnet var. Bir karı ve kocanın ilişkisine dahi Kur'an sünnet var kardeşlerim. Allah sünneti bundan dahi bahsetmiş. Her şeyde Kur'an sünnet. Ondan sonra kazalar, belalar, kavgalar, sıkıntılar, çileler bizim peşimizi bırakmaz. Eğer bugün biz bir belaya müttefik olmamışsa kardeşlerim, bunun tek sebebi Kur'an ve Sünnet'e uymamamız, günahlardan uzak duramamamız. Allahu Azeze Celle, Kur'an ve Sünnet'e hakikle tabi olan insanlardan ilersem. Sahabenin yaptığı ameli bizim gönlümüzde büyütsün. O şekilde amel etmeye bize nasip edilsin. Subhanak Allahumma Bihmedik, Eşhedu Allah, İlahe İla Ant Astagfirullahu Teala. Mesela ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa bilmem. <gülüyor>